geceler. 95.0 açık radyoda. Ay Palas programı bu akşam özel. Yalnız değilim. Dört e, kişi stüdyodayız. Bir kişi uzaktan ses seda e, veriyor bize. Sonsuz çilek tarları Tuğçe yapıcı Ahtapot'un bahçesi. Sıra söylüyorum. Program değil. Karşımda oturup kanısadan bahsediyorum. Sonra Osman Öztürk e, Hilmi uzaktan ses veriyor. E, Hilmi Tezgör ve ben e, bu stüdyodayız. Açılışta Horse Lords dinledik. Baltimore'lu ekip 5. albümlerini yakında yayınlayacaklar. Oradan yeni ilk singledi Mass Manned adını taşıyordu. Bu parça Baltimore. Aynı zamanda Animal Collective'in şehri malum. Bir de meşhur Wire dizisinin e, izlemeyen varsa Karambol'de onu da hatırlatmış şey yapmış oldum. Crowd Rock'ın güncel bir versiyonu, metrak rock, gitarlarla, özel gitarlar kullanıyorlar, özel akorlar kullanıyorlar, kendi akorlarını yaratıyorlar. İşte hep böyle oluyor Tuğçe, o yüzden bıraktık biz nehir programı. Dördüncü <gülüyor> saate geldi mi? Herkes, herkes uyuyor değil mi? Herkes yatağa yastığı düşünüyor, eve nasıl döneceğini düşünüyor. O konuşmalar yani başladı zaten. Tabii, tabii yani Program işte. arasında nasıl döneceğiz? Aa, ne yapacağız? Neredeyiz biz? <gülüyor> <gülüyor> Vesaire. Ee, şimdi e, sıradaki grup esasında e, Poprak Camiiyasının geçtiğimiz senelerde en tutulan gruplarından biriydi. E, Porridge Radio. İngiliz ee, esas kadın şey, vokalist ve aynı zamanda şarkı yazarı kadının adını unuttum ama o yürütüyor zaten. En planda kendisi var. Ee, zımba gibi müzik yapıyorlar. Şimdi onların e, 2021 tarihli olması lazım. Porridge Radio'nun albümü. Albümlerinden bir parça dinleyeceğiz. Sweet. My mom says that I look like a nervous wreck because I bite my nails right down to the flesh. And sometimes I'm just a child writing letters to myself, wishing out loud you were dead and then taking it back. Ashamed until I learned I love the game, and I slowly move away from everything I knew about me. And my mom gave me this pen. She said it lights up when you press it. And are you still so depressed? And I like it that you. charming I am sweet and she will love me when she meets me she will love me when she meets me I am charming I am sweet, sweet. my mom says that I look like a nervous wreck because I bite my nails right down to the fruit I said it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 Açık Radyo'da Pazartesi Kuşağı Ortak yayınında e, 4 saatlik canlı maratonun 4. saatinde herkesin yavaş yavaş nefesinin kesildiği noktada Punk dinliyoruz. Porridge Radio'ydu az önce biten DNA. Mangolin. Mangolin, evet. <gülüyor> Teşekkürler Tuğçe. Ee, önünü çektiği İngiliz e, grup ve Sweet adlı parçaladığı biten. Şimdi buradan Avustralya'ya geçeceğiz. Avustralya'lı Zımbabi. Ee, gibi ve zımba esasında. Yani Amel and the Sniffers dinleyeceğiz. Amel and the Sniffers'ın e, son albümlerinden bir parça geliyor şimdi. Hurts. Yani dinliyoruz ve Comfort to Me 2022 son bu sene çıkardıkları albüm. Oradan Hertz adlı parçaları. Beğendiniz mi? Herkes soruyor stüdyoda başkaları var mı yoksa sen tek başta konuşup başkaları varmış gibi mi davranıyorsun diye soruyorlar. Varlığımızı kanıtlayalım. Mesela. <gülüyor> varız varız. Hepimiz buradayız. buradayız, buradayız. Yani, şöyle bir şey yapayım ben giriş Hı. yapayım Tolga. Normalde Tolga'nın listeleri geldiği zaman şöyle bakıyorum ben. O diyorum yani üç tanesini biliyorum. İyiyim bu akşam falan diyorum yani. Üç tanesini <gülüyor> duymuşum daha haber falan diyorum. O yüzden şimdi üçte üç olunca hoşuma gitti yani. Bildiklerinden çıktı. Bildiklerinden çıktı. O yüzden diyorsanız zaten özel seçilmiş gibi yani. Çünkü hani Tolga'nın programına bu kadar şey değiliz yani. Böyle bu kadar <gülüyor> hızlı hareketli parçalarla... Olmuyor ee, genelde evet. Üst üste çok... Denk geldiğimiz bir şey Daha iyi yola gideceğiz. O yüzden en uyku şey tutmamız lazım. Evet evet <gülüyor> uyanıp tutmaya çalıştığının farkındayım. <gülüyor> Üç parça böyle hızlı şey oldu. Horse Lords ilk grup. Daha sonra bilmiyorum tamamını çalabilecek bir şey Listede bir grup daha var. Belki sonra ben de çalarım diye not aldığım şey var. Bir festival var. Bu önümüzdeki haftalarda bir veya iki programı o festivalin e, seçkisinden e, şey yapmayı düşünüyorum. Festival neredeyse? Leges e, Hollanda, Hollanda'daki Utrecht. Utrecht'teki festival. Aman Çok da, güzel olsun. Utrecht'teki festivali buraya getirip bir de onun parçalarını mı çalıyorsunuz? Yani? Buraya getirebilsek çalmayacağız. O zaman gidip dinleriz falan. Getiremediğimiz için mecbur biz de işte. <gülüyor> Ama <gülüyor> kaç sene önceki programlarında Leges galiba şey <gülüyor> Seda Bağcan'dı değil mi küratör? Evet olabilir gayet normaldir. Selda Bağcan hep sahne alıyor. Anadolu e, DJ set yapıyor falan hmm. var var yani e, şey var çok açık bir desteği solar bir müthiş bu arada yani. Evet. Festivale yaklaşıyoruz böylece diyorsunuz. Mesela. <gülüyor> yani, <gülüyor> festival bize gelmiyorsa <gülüyor> <Evet>. biz, <gülüyor> biz biz festivale gidiyoruz <gülüyor> benim motto mu doğa <gülüyor> e, right Fest içinde yapmıştım onu bir kere. E, güzel oluyor. Çok geniş bir seçkisi var. Oradan bir şey oluşturdum. Şimdi Baltimore falan deyince Animal Collective'de kuratör bu sene. E, hmm. Onlar da tabii Horse Horse'u şey yapmışlar Bu ATP ne oldu? Bu ATP'ye maalesef battı. Battı o iş. Gümbür ha. gümbür battı. Müthiş batı. bir şeydi festivaldi. Evet, öyleydi hakikaten. Çok Ama e, Çok vardı. ekmeğini yedik. Primavera'nın da... içerisinde ATP seçkisi diye bir bölüm var galiba hala. Hala var mı bilmiyorum. Galiba. Hı. Ha, tabii aynı şey değil tabi yani üç salon müthişti evet. yani. Premiere içerisinde Pitchfork falan olabilir. Öyle bir şey var bir sahnesi vardır. Çok vardır evet. Aa, öyle bir sahnesi var ama o ayrı. İngiltere daha ilk Premiere ayağını yaptığı zaman enteresan tabi çok iyiydi yani. Camber Sands değil hmm. mi? Evet, Minehead hmm. ve Camber, camber Sands. İki tane çok önemli bir şey yani çok acayip gruplar seyrettik bunu da, hakikaten. Bu da şimdi Pitchfork demişken Pitchfork'un çok sevdiği gruplardan birini dinleyeceğiz şimdi. Ee, İngiliz, Isle of Fight. Hani Peki madem şöyle, hadi bir oradan yürüyelim. Ee, biraz da temas olsun. Aa, diğer tarafla. Mesela en takip ettiğiniz, e, Tolga sen söyle. Ee, takip ettiğim mecra ne? Şimdi hani demin mecmualardan bahsettik ya. Hani Wire, hmm. Wire hala var. Var, ama, var, hala var. var hala var ama <gülüyor> abone değilim artık. <gülüyor> evet ben de değilim hmm. ama takip ediyor muyuz evet. ediyoruz elbette evet. yıllardır bir geçmişin hukukumuz var yani. Evet. Dolayısıyla ama takip ettiğimiz bir takım mecralar var. Şimdi ben kendime döndürmeyeyim de mevzu ne mesela yani iki bir sürekli takip ettikleriniz olabilir sana <gülüyor> hem, hem sürekli takip ettiklerimiz bir taraftan da e, itibar ettiklerimiz olabilir. Yani takip edip e, kenarda tutmuş olup bir taraftan da e, her birinin üzerinden yürüdüğümüz olabilir. Hani, bu neymiş, neymiş. Ne mesela? Benim en çok takip ettiğim haftalık veya 3-4 günde bir melitanz Trended Records diye bir sayfa hı. var. O e, daha çok kayıp albümlerin izinden gidiyor. Günlük mail listeme düşen Norman Records'un Records. sayfası ama var. Ama o şey, label'ın şeyi. E, şirket, Şirketin. Şey, Hı. dükkan. Plak dükkanı. dükkanı. Evet, evet. E, plak Hı. dükkanlarının sayfalarını daha tercih ediyor. Bir <gülüyor> de Quietus. Kuwaitus, e, evet. Quitus. Quitus. Brainwashed tabii ama brainwashed. brainwashed biraz geri kaldı. Bir de çok yavaş hareket ediyor. Evet, çok yavaş hareket ediyor. Gerçi bir süredir hareketli. Ya bir, bir, eskisinden daha bir, evet. bir ara böyle 3 ay ses çıkmıyordu yani forced exposure, phonica records falan. Phonica bunlar, hep, records, bunlar evet. hep bir şey ama plak dükkan, dükkan. ama zaten biz, genel geleneğimiz bizim alışkanlığımız zaten şirketler üzerinden giderdi ya evet. işte, zamanda da mute'ler, 480'ler e, matadorlar falan filan veya burada da plak dükkanları işte deniz, Onlardı, dito, tabii, tabii. detone e, deform, vardı. code music tabi ama şey önemli peki güzel, Osman Sanfı Çeçebişkırı aynı şeyler, isimler bende de var. Ama hani ne kadar vakit bulup bakabiliyorum o da tartışılır. Yani hı hı. o isimler var. Tabii plak dükkanı olmasının avantajı şu, tamamen bağımsız. Evet. Yani hı. plak şirketi tabii ki doğal olarak sanatçısını övecek. <gülüyor> iyi şeyler yazacak ama birebir örtüşmüyor ama dükkanda bakınca yani tabii Necati'nin adını da Anladın burada? Aquarius vardı. Yürüyemedim evet. maalesef. O San Francisco'daydı galiba. O dükkan ben hiç gitmedim. Ama evet. seç, seçkileri tabii anormal olurdu yani. Evet. Çok korkunç bir şey vardı. Birikim vardı orada. Aquarius'un tam o şey böyle noise ve şey belli bir janra kapalı. Seviyorum. Çok seviyorum Aquarius'u. Hayır mesela. Evet. Artık yürümüyor. Dolayısıyla yani bu tip şeyler plak dükkanları hakikaten bulunmaz bir şey nimet çünkü çok bağımsız bir şekilde evet. ne önüne gelirse neyi beğenirse iştenlikle onu, onu tavsiye ediyor tabii orada da ticari bir şey var ama bir yere kadar yani bir albüm kaç tane satabileceğinizi düşünüp de yazarsınız plak şirketi gibi değil o binlerce satmak istiyor şu tür özelinde mesela elektronik müzikte bumket hala iyi boom, cat, ee, şey tini de iyi Kap kapamadı önce adım müzik e, var, fena. Adır Müzik ha, elektronik dışında. Adır evet. Müzik çok iyiydi tabi. Yani, Kapandı, ya, bitti. bitti. Güzel bir belgeseli Gerçi var mı? hala şeyi var galiba Adır Müzik'in. Düşüyor Ve mu bilmiyorum. yok mu? Var. Hala var bence. Ş şirket olarak çalışıyor sanki. Bilmiyorum. Halik. Yani e, ne derler? İnternet üzerine alışveriş hmm. yapıyorsun galiba. Adır Müzik'e. Köşem. Ben mi, genellikle etsin? şeyleri takip ediyorum. Burada da olabilir tabi Evet burada pek yok maalesef artık bayağı gerçekten zorlandı bu şeydi ama Dünyadan daha çok şeyleri takip ediyorum ama Müzik sektörü üzerine yazılan incelemeleri Ve bu makaleler genellikle işte Guardian'da Rolling Stone'da Chicago'da. Ana akım medyada en iyisi kesinlikle Guardian Evet Guardian'da gerçekten çok kapsamlı çok makaleler İngiliz üzerinde gidiyor ama ha, Biraz şey. bir şey var yani biraz memleketten haberler gibi oluyor ki ama iyi incelemeler, iyi röportajlar çıkıyor Guardian'da hep. Geçen mesela Vulture'da çok iyi bir makale hmm. vardı. Vouch. Evet. Olabiliyor oralarda da. WIRE zaten. Wire. Evet. Evet. Peki buyurun. <gülüyor> Araya girdim. <gülüyor> Pitchfork'un sevdiği şarkılardan diyoruz. Pitchfork'u hiçbirimiz takip etmediğimiz bu arada ortaya <gülüyor> çıktı. Evet. Evet. Ama ben yan gözle bakmıyor değilim. Hiç yani. bakmıyorum yani. Yok. Yani bir şey. e, e, elime düşüyor. Ben hala... Ha. bir şey arattığında aslında Pitchfork mutlaka ilk sayfada elbakslarda çıktığı için... Newsletter'ına ben hala aboneyim. Yani Pitchfork'la Rough Trade'di mesela biraz öyle oldu benim için. Yani zamanında Rough Trade dükkana gittiğim zaman da böyle bir şeye baktığım bir şeydi. Web Eski etkisi da, yok. Yok. yok. Yani, yok. It, pitchfork yerde. Pitchfork'un etkisi kuvvetli. Yani Pitchfork Primavera'da da var, Coachella'da da var. Kendi müzik festivalini de yapıyor. Çok büyük. ya yani mainstream, yani bir zamanın Rolling Stone'un neyse, şimdi de bence bizim zamanımızın evet, Rolling Stone'u evet. Pitchfork olabilir diye düşünüyorum. E, Her neyse Wet Leg diye bir grup. İngiliz Isle of Wight'tan geliyorlar. Eğlenceli bir grup. Sözleri bayağı hoş. She's Long Chelsea Long'da ne yapıyorsun diye sordu. Wetlek İngiliz ekip e, son derece popülerdiler, e, popülerler hala. Yani o ilk kalpleri tuttu. E, What? ıslak Islak Bacak. E, son eğlenceli e, kadınlardan bir teşekkil. E, son derece iyi bir e, çağdaş pop punk belki de, ne bilmiyorum. post punk. <gülüyor> Bu, bu, bu dönem çok var böyle grup evet. değil mi? Tekrar bir şey oldu Post Punk'a bir oldu evet. Bir House müzik tekrar gündeme geldi diyebiliriz. Ondan hiç haberim yok bak. <gülüyor> bir anlamda e, şey Beyoncé'nin son albümü bayağı House prodüksiyonluydu e, ama senin dinlemediğine eminim ben Osman. Onu ıskalamışım. <gülüyor> E, Sadık ekipte esasında bu İngiliz ve genel post punk revival e, türünden e, Yard Act diye bir ekip e, isimlerini Roxie Music pardon, Talking Heads'in o meşhur parçasından malumlar bilmiyorum The Overload diye bir albüm yayınladılar. E, geçtiğimiz seni oradan bir parçayla devam edeceğiz şimdi Yard Act'ten The Overload albümünden Hundred Percent Endurance. I was woken by a bang And I could already taste the pain, the sudden fear that grips and shakes you when you face the truth. Whose sofa was this? Where were my shoes? What did we do last night? I don't remember leaving Nathan's house? Oh yeah, How could I forget? Why my pants were soaking wet? When we've been pissing ourselves laughing at the news Did you see it too? It was incredible, they played it on a loop We couldn't believe it Basically they discovered that there were others just like us Other beings, other creatures, other planets and other species Who had other gods that they believed in And they interviewed all of them And every one of them, not one could give any hints of a clue what they were doing here either It's all so pointless It is, and that's beautiful I find it humbling, sincerely yeah. When you're gone It brings me peace of mind To know that this'll all just carry Come on, yeah. Now we're off to meet them, so pack your weapons. Don't want them thinking they can pull a fast one on us. Now, do we, Grover? It's all right. I've fought my wars than have adult dinners. Show sure you up, but the key to peace lies within us, and we'd already have achieved it if everyone was as enlightened as me. It's hippie bullshit, but it's true. Watch me explode. Ah, but it's not though, is it? It's really real and when you feel it, you can really feel it Grab somebody that you love, grab anyone who needs to hear it And shake them by the shoulders, scream in their face Death is coming for us all, but not today Today you're living it, hey, you're really feeling it Give it everything you've got, knowing that you can't take it with you And all you ever needed to exist has always been within you Give me some of that good stuff, that human spirit Cut it with 100% endurance Hard Act dinlemek dedik. Ee, İngiliz ekip e, The Overload alından 100% endurance atlı parçaydı. Biraz bu parçalarında Sleeper Mods'u hatırlatıyor. Biraz da belki e, Plan B'yi veya e, esas aa unuttum. şey Original Pirate Material ne Streets. Ha, streets. Street. Okay. Evet. E, Streets'i hatırlatıyor gibi geldi. E, şimdi buradan e, aslında post-punk esintileri ama taraftan siyahi müziği güncelleştiren topluluklardan biri belki de demek lazım. Salt'a geçeceğiz. E, Salt İngiliz olduğu tahmin ediliyor. Başta Inflow diye bir e, yapımcı var. Little Seam's'in vesaire e, prodüktörü. İngiliz e, içinde de Kleosol um, var ama diğer elemanlar e, çok bilinmiyor e, Salt'un. E, siyah kapaklı albümler yayınlıyorlar. E, senede bir iki albüm geliyor ve bütün albümleri birbirinden güzel kanımca. Onların e, Untitled Rise albümü 2020'de çıkardıkları iki albümden biriydi. Oradan bir parçayla devam edeceğiz. Şimdi Salt'tan dinleyeceğimiz parça The Beginning and the End we will not let our minds be used we will not let our minds be used in this wicked world we will band together we will make the human family one once more we will live in a land teeming with prosperity with purity honey they don't baba one is given but our child is missing plastered onto every lamppost and stop sign across America no less the world in red bold typeface it reads kidnapped we shall reclaim our joy we shall remuster our strength through millennia bathed in the tears of a thousand answers As it was in the beginning So too, shall it be In the end Salt dinlemekteydik 2020'de çıkardıkları iki albumden bir Beğendiniz mi? Müthiş Müthiş ben de çok beğendim. Bayağı... Bu Untitled diye hikayem çıkardılar arka arkaya. Rise tarafında. İngiliz olduklarını yeni öğrendim ben. O yüzden daha önce hiç <gülüyor> takıldın <arada. gülüyor> İngiliz oldukları tahmin ediliyor. Evet. evet. Şey gibi Burial gibi. Burial da kendini gizliyordu ya bayağı bir süre. Nerede, kim, ne yapıyor vesaire. Ondan sonra açıklandı. Fotoğrafı da ne yaptı. bitti zaten. Bitti Açıklanmaması gerekiyordu belki de. <gülüyor> yani bence orada mecbur kaldı zaten açıklamaya zaten bir şey o hikayevası yok tabii yani dabs stepte de tabii bir şey oldu. Salt ee, da böyle. Salt. Salt <gülüyor> öyle. Yani biliyorum ben biraz dinledim ama o kadar değil tabii. Yani çok içine girmişsin. Ben bildiğim gibi. Kuvvetli. Yakında. Evet evet. evet. Ben ilk defa. Yanımda. En azından hatırlamıyorum daha evvel dinlediğimi. Çok beğendim evet. onu. Yani benim vertikoda kullandığım o savrulmalara çok uyan bir şey bu. Evet, dönem ben kullanıyorum bu tip şeyler. Ama evet. bunu ıskalamışım hiç bilmiyorum. yani. Güzel bir sentez. Bir de çok politik olarak çok şeyler. Hmm. Sertler tabii. Ee, şimdi dinleyeceğimiz isim de öyle. Bu da İngiliz. Bu, bu akşam evet birazcık adadan. Sedalar gibi bu. Ad, Ada ad, ad, <gülüyor> ad, <gülüyor> gündüm. Adalardan. Anlısı Evet. <gülüyor> Tuğçe'nin programında, Tuğçe'nin de esasında Londra caz sahnesi... E... Seçkisi gibi oldu size. Evet. evet. Ee, ben de birazcık farkında olmadan baktım. Arka arka hepsi İngiliz gidiyor. Ee, şimdi şey dinleyeceğiz. Little Sims dinleyeceğiz. Sol tekibiyle çok yakın temas halinde Little Sims'de. Bu dinleyeceğimiz... Little Sims'ın bu sene de çıktı bir şey değil mi Geçtiğimiz sene. Geçtiğimiz sene çıktı? Hmm. ''Sometimes I Might Be Introvert'' Hı -hı. diye bir albümü. Nefis bir albüm gerçekten. Evet, evet. evet, Ayrıca da Çok severim. Bu şarkıda benim herhalde geçtiğimizde sene en çok dinlediğim şarkıydı. ''Point and Kill'' ''I do what I want, I do what I like, <Sessizlik> I know what face, I know Nobody. Nobody. I do what I want. I do what I like. I know what face. I don't fear nobody. Nobody. One and kill. If I want it, it's mine. You can't stop me. Hey, family, no go soft. They be fine, do I'm proper, no lie lie, give me strength, let me prosper, daddy say you want me to be lawyer, be doctor, riffraff, kiddie gun, window shopper, oh yeah fine boy, take away auntie, bougie, I delay, oh I fancy, when I see a type, one and kill, if I want it, it's mine, you can't stop me, hey, you can't stop me, oh. Trouble never stuck in Costa Class in any city You can come and see it with me Reality will hit you Cos not everywhere's pretty But for now Bring the naira, come, gimme Can't stop greatness What's the point in trying hard Not to recognize Of all this pressure we applying Tell my people rise up Can never be silenced You think we're apologetic I think we're defiant. Mommy say I gotta be a go-go getter The devil trying to tempt me but I know better Never been type to not acknowledge all the signs It's the fact that everything I want is in front of my eyes So when I see it die When I kill If I burn it It's mine You can't stop me Huh Çalmadık. Afgan mix çal, ben çaldık zannediyorum. Tabii gürültüye gitmiş. Ve de, ne dedin o son? Pixies, Hilmi. Pixies. Pixies. Ah, Pixies. Pixies. Pixies. çalmayacak mısınız evet, evet. diye evet. sordum. Siz vardı listede ee, Hilmi, Afgan mix de var. Afgan mix ben çaldığımız düşünüyordum. Başlıyor. Şey Cem gelmiş. çalar diye benim isteği yok. Hatta ben baya çaldığımı düşünüyordum. Şimdi gürültüye gelmiş hakikaten. Black Country Road çalmadık. Ee, Pixies de, evet. Pixies de. Black Francis ee, çalmak isterdik yani neyse can yani dünyanın sonu bir dakika nehirde ya evet çalır Türkçe çalar hafta <gülüyor> hafta Türkçe çalsın istemeyiz <gülüyor> ya yani, ya. yani siyah çalsın ya. Türkçe hafta mesela mesela sen Yücemen bir şey şaşırsın. çal tamam mı Türkçe çalamadığın şeyi ondan sebep Onun ikamesini ben çalayım mesela <gülüyor> dinleyicileri bir sormam lazım bu <gülüyor> konu. <gülüyor> Her şeyi soruyor musun dinleyiciler? Ya yerli'den başka bir şey duymaya alışkın değiller. Ha, Nasıl tepki verilerdi bunlardan? Tamam. Dinleyici, dinleyici bağlıyor musun? Dinleyici bağlıyor musun dergi? Yani dinleyici <gülüyor> telefonla alıyor musun? Yok. Ha peki. Ama bir etkileşimimiz var. Ha şahane. <gülüyor> Bizim var mı? Sizin var mı? Benim yok. Dinleyiciyle etkileşiminiz var mı? Yokla yok arası. Ne demek o? Yok ya. Yani neci yani ilişkiniz var mı? Hiç yok benim. Osman? Yok. Çok az. Neden? Çok, çok, yani ka şöyle, kaçamak yok. cevaplar veriyorsun ikinizde. Yok. <gülüyor> yok yok dedim işte. Yok lan o kanası dahil çok, net oldu. Yok. <gülüyor> evet. Hayır. Yani çok, hani dinleyebilirsiniz. Çok, çok yakın şey, arkadaş şey, parça. Yeni sana. dönüşler hmm. oluyorum. Aha. O yüzden hani var mı yok mu tartışılıyor. Ben yani yapmalardan falan... gelen tepkileri tam olarak şey, de, objektif değerlendiremiyorum. Doğru. Yani, yani şunu söylemek istemiyorum. Yani Tolga geri bildirinde bulundu ve Hilmi geri bulundu. Ha. Onu demek istemiyorum. Ha, okay. Ama yani. sosyal medyadan paylaştığınızda akşamki programı sonrasında gelmiyor mu yorumlar? Hiç, hiç, yorum hiç. mu? Hiç. Mesela talep geliyor mu? Talep geliyor. Yani, yorum işte, Yok öyle şeyler değil. Parça de. isteği gibi şeyler Hı. değil ama söyleşiler üzerine böyle uzun uzun şeyler yazanlar oluyor. Dinlerken şey mesela şunu düşündüm, Şöyle bir şey konuştunuz ama işte şey ben de şöyle bir soru Hı? uyandırdı. Yanlış mı anladım konuyu falan gibi şeyler geliyor mesela. O temel Başım, mu? Yok olmuyor. Ben aç, açıkçası 27 yıldır radyo içerisindeyim. 27 olmuştur değil mi? Olmuştur. Olmuştur. Ee, ve hani açık radyo dinleyicileri ve şey, e, yani radyo dinleyicilerini hep böyle bir şey görürüm. Söylerim de bunu yani. Pasif görürüm yani çünkü böyle etkileşimimiz. Çok. Yok. Yani gerekli süre. alanı mı yaratamıyoruz diye acaba ben soruyorum kendime. Ya yani... yani ulaşmak istedi. Cem'e nasıl ulaşacak? Tanı, tanıdıkları kastetmiyorum tabii. Dışarıdaki insanları kastetmiyorum. Yok. Çünkü oluyor. Ben de radyo, çok... radyo üzerinden ya da muhtelif başka şeyler üzerinden. Artık çok, üzerinden kolay ama... canım, Hayır, medyada, çok kolay canım. Sosyal medya yani benim mail adresim blog var orada. Şunu yazıyor. demek istiyorum. Yani insanlar böyle programcilere ilişki kursun Oralarda böyle e, isteklerini söylesin ya da hani e, Program sosyal üzerine medya. yorum yapsın manasında hmm. söylemiyorum da. Hmm. Yani sosyal medya üzerine iletişime geçmekte belli bir yaş e, grubunun üzeri çok daha e, imtina ediyor. Çok Çekingen imtinalı darınlıyor. bir konuşma oldu bu. Evet ben, ben de <gülüyor> <gülüyor> doğru kelimeleri seçmeye <gülüyor> çalışıyorum o yüzden ama e, çok genç kuşak açıkçası özellikle rahat? çok Hı -hı. rahatlar. Ama bizim Hiç programlar... düşünmüyorlar anında yazıyor mesela nereden dinleyeceğim bu programı Google'a yazmıyor mesela bana yazıyor. Hmm. Gibi program diye. Ama bu normal şimdi ben mesela kendi şeyimi düşünüyorum onların yani belli bir kuşağı düşünüyorum mesela ben 18-19-20 yaşlarındayken e, TRT3 dinliyoruz diyelim yani ben Yavuz Aydır'a nerede ulaşacağım ki şimdi hani bu parçayı kaçırdım TRT3'ü nasıl arayacağım ya TRT3 nasıl aranır onu da bilmem yani. Ne yapacağım bir Ankara'yı arayacağım olan tele tipçi bana bağla mı diyeceğim? Nedir? Anlaya uzayca. Şehirler savaşçıyı nasıl ulaşacağım mesela? Yani barışmanço gibi vesaire şey gibi işte 80 bin moda İstanbul moda İstanbul posta kutusu. posta kutusu verirlerdi teleskopun da öyleydi mesela yani teleskopun da öyle evet yani mektup yazılıyordu ben yazmıştım teleskop'a mektup çok yeterli <gülüyor> hatta Hı. yağıyormuş yani mektup evet. yazılmaktan öte aslında o zaman da demek ki insanlar çekinmiyorlarmış iletişime geçmekte. Rock dünyası mı ne vardı Ankara menşeli bir program. Gerçi o programların çoğu Ankara kökenliydi. Yayınlar oradan olduğu içindir bence. TRT müzik programlarının çoğu Ankara kökenliydi yani. Evet. Peki şunu soracağım. Aslında ister miydiniz daha fazla geri dönüş olsun dinleyicilerden? Gözlerim doluyor vallahi. Sen böyle soruyla tabii ki Ben isterim. Ben de isterdim. Kesinlikle. Yani dönüş almak güzel bir şey. Bence. İyi veya kötü, iyi duymak için değil kötüyü duymak için tam tersine. Peki Aa. nasıl ulaşmalarını tercih edersiniz size? Sosyal medyadan mı, radyo telefon ederek mi? Bu bir davet olsun o zaman yani şu an. Eskiden radyo telefon edenler oluyordu canlı yayın yaparken. O zaman radyo telefonunu da veriyorduk. Ee, ender de olsa oluyordu ama herhalde şeyli olsa sosyal radyonun telefonu açılıyordu. Evet vardı yani var. pandemi geldi yani hala var 340 var, var. 340 var. evet dinliyoruz evet. ee, şey Neyse, çok mülanlıyor yani. radyo evet. ama insan arada dinlendiğini hissetmek istiyor Kesinlikle. gerçekten birisi bir yorum yaptığında bir işte konuştuğumuz konulara bir referansa geri döndüğünde o zaman şey hissediyorum a gerçekten evet insanlar dinliyor ve bir şeyler hissediyorlar bir şeyler düşünüyorlar ve geri geliyor bunlar İptal açıkçası bizim bu itiraf şey, beyan 27 değil 21 benimki tam hatta 21 oldu ee, yeni bitti 21 ee, 21 yıldır ben birazcık böyle boşluğa konuşuyormuş gibi hissediyorum ama bunun kötü bir şey olduğunu söylemiyorum bunun iyi tarafları da var yani kendi yalnızlığında e, beraber olmak vesaire ama o boşluktan bir şey eko yapınca bir geri ses gelince hoş oluyor gerçekten. Bilmiyorum öyle mi? Siz de nasıl hissediyorsunuz? Çekinmemeliler belki. Evet insanlar. Bence de. Yani söyleyecek bir şey varsa burada dinleyecek tarafta hmm. her zaman bulunur. Yani biz evet. nasıl söylüyorsak ve karşı tarafa ulaştığını düşünüyorsak, ulaştığımıza dair bir geri bildirim almak bence şahane bir şey. hemen ben merak ediyorum yani ne düşünüyor insanlar? Ya bu akış güzel oldu veya olmadı, niye böyle zıpladın veya... Çok güzel oldu, hoşuma gitti. Hmm. herhangi bir geri bildirim. Ya şu, evet. şu Niye hiç çalmıyorsun şu gruptan? Desi, o bile bir geri bildirim. Evet. Yani biz Belki bile birbirimize şey yapmıyoruz var. aslında. Hani ben bile düşünüyorum mesela sizin programlarınızı dinlerken şunu sorsam ya da ne kadar güzel bir geçiş yaptı. Yani bunu nasıl düşündü de yaptı. Ne düşünerek yaptı. Hangi hisle bu şarkıları bu şekilde dizdi diye. Ama ben bile size mesaj atıp sormuyorum mesela. Dinleyici için daha zor bir şey olabilir sanki o zaman. Evet belki şey demek lazım sana. Çekinmeyin. <gülüyor> çekinmeyin. Evet bir radyo dinleyicisi böyle bir şey ama. Birazdan hani onlar farklı durumda. Dikkaten. Yani Her zaman aktif olmasını ya Diğer işte Twitter, Instagram benzeri bir şey değil. Radyo hala biraz alanları içerisinde yani alanları dinleyiciyle programcı ya da radyoyla dışarısı arasında bir şey var. Bir sınırı var. Yani herkesin kendi alanını hmm. koruduğu ama bir kesin evet, hükümesinde yani birleşim hem öyle bir hem de bir taraftan gibi. interaktif bir alan değil aslında radyo. Radyo başından beri bir, e, bir temsil e, aracı. Yani bir şey çalarsınız bir şey söylersiniz ve bir dinleyici vardır. Yani biz zaman içerisinde bütün mecraları birbiri içine geçirdik. Zannediyoruz ki her şey e, şey interaktif her şey interaktif olmayabilir ya yani. Her şey böyle bir temas şey çeşidi olmayabilir. Olmak zorunda mı bir Olmayabilir yani dolayısıyla aa, yani bu meyveler öyle yerler dolayısıyla onu kabul etmek de lazım yani illa bir şey yapıyorsun onu almak zorunda değilsin. Her yani zaman değil. değil. Onu bekleyerek yapmıyoruz zaten. Yani çeviriz, arada bir e, Ne hala çok da önemli değil yani benim çok umursadığım bir şey değil açıkçası yani çok net söyleyeyim. Şimdi interaktif ilerleyelim o zaman. Şimdi sırada seçtiğim şarkıların hepsini çalmamız mümkün değil. Ben söyleyeyim siz seçin. Evet veya hayır deyin. Olur mu mesela? Ya, ne demek o. Sırada, sırada seçtiğim şarkılardan Evet. Kaygı ettiniz. <gülüyor> Erkan Yolaç <çekeceğiz. gülüyor> e, Tony Hanım mı çalayım? Sanra mı çalayım? Comet Is Coming mi? Sven Wunder mi? Tony, Allen. Tony Allen. Tamam. O zaman <gülüyor> normal sırayı bozmuyoruz. ve Hugh Masakella ile devam ediyoruz. Onların 2020'de yayınladıkları Hugh Masakella öldükten, Tony Allen ölmeden önce yayınladıkları Rejoice albümünden geliyor. Akbada Bugu. Evet, yayındayız. Tony Alanla Hugh Masekela'yı dilemek Rejoice albümünden bir parçayla. Parçanın ismi herhalde Niger ya oluyor. Niger cemi. Hutlar muhar mı var onun? Neyse, Akbada Bogo. Bu iş olduğuna göre ee, Nijerci. Oluyor. Nijerci. Önemli, o lehçe mi bu ya? İşte o lehçe mi? Bu <gülüyor> <gülüyor> da Nezye olur. Almanyaca olmadığına göre, Almanca Olca. olduğuna göre, Nijerya olmadığına göre Nijerci olabilir. Evet. Nasıl? Güzel. <gülüyor> Umarım ki doğru. <gülüyor> <gülüyor> ya, Türkçe, Türkçe telaffuz. <gülüyor> 95.0'da 4 saatlik maratonun e, sonunda e artık köfte mi yesek? E, sütlaç mı tartışması? Puding ko, puding shop yakındayız çünkü. Ne e, çok sütlaç çekmiştik? <gülüyor> Orada vardı. Puding shop bu yılların puding shop'u. İpek güzel geldi, hmm. İpek geldi. Lale, ney tadı lale. lale puding shop. Hmm. Hemen şu elimizin uzattığınız noktada. Sultanahmet'teyiz. Hmm. Geçici stüdyoda, e, çember taşta, barınanda ve Lale Pudding Shop şahane bir mekandır. Evet, evet. Müthiş bir mekandır. Ve Hindistan güzergahı üzerindeki bir ipi mekanı. Yani. Hala duruyor. Magic bus. Evet yani Pudding Kebap shop, yani tas kebabı var ayrı. Evet. Menüyü var. sayacak şimdi. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> eklener, <Evet>, merak. <gülüyor> <gerek>. Acıktı. 10 <gülüyor> dakika sonra orada <gülüyor> buluşalım. Yani, yani, yani. Cebim acıktı, enderallardan biri. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet. Güzel oldu. Yıllar sonra Osmanlı'nın belirtmesi göre 8 yıl sonra bir ortak program aramızda Tuğçe de katıldı. Bir sonraki programa Ömerleri de katıldım rakı da katalım. 4-5 diyorsun. Ee, yani. <gülüyor> Buradan gider. Köfteyi buraya söyleriz. <gülüyor> Hep sonu böyle mi oluyor? Yemek mi konuşuluyor? Yok hayır. Şimdi burada Çembertaş'te olduğumuz için oldu. Evet. Olsa... Yani. <gülüyor> Aslında yemek şey değil. Yani, lale'yi düşününce şimdi lale puding şopu Kulaklıklardan böyle bir e, ya. Hello Win e, de yaklaşırken sizi duyuyor musunuz? Hoşça evet. kalın iyi geceler <gülüyor> iyi geceler haftaya görüşmek üzere en son bir Sanra çalalım. Sadan devam ederim. Tabi. Arkası'nın yeni albümü çok güzel. Hı -hı. Living Sky tavsiye ederim. Hala e, aynı kadro devam ediyorlar. <gülüyor> Marshall'un liderleri. Sanra yok malum. <gülüyor> Herkese iyi geceler, herkese dinleyicilere dinleyiciler, için çok teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler. geceler. Haftaya buluşmak üzere. Thank uh you. -huh.